Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler, riyaz Salih'in hadis kitabımızın 58. babı olan Mala mülke tamahetmeden etmeden ve başkasının hakkına göz dikmeden ...yardım ve sadaka almanın caiz olur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre... ...Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam bazen bana gazilik bahşişi verirdi. Ben kendisine onu benden daha muhtaç birine verseniz dedim. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Bunu al ya Ömer. Göz dikmediğin ve istekli olmadığın halde... Sana böyle bir mal verilirse onu alabilirsin. O malı alıp sahiplendikten sonra ister kendin yer, ister senden daha muhtaç gördüğün birine sadaka olarak verirsin. Fakat durum böyle değilse, yani bir mal sana verilmemişse onun da peşine düşme. Bu hadisi Hazreti Ömer'den nakleden torunu Salim diyor ki, Babam Abdullah hiç kimseden bir şey istemezdi fakat kendisine verilen hediyeyi de geri çevirmezdi. 59. Bab elinin emeğiyle geçinmeye ve hiç kimseden bir şey dilenmeyip iffetli yaşamaya teşvik. Konu ile ilgili Cuma suresi ayet onda Rabbimiz buyuruyor. Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılarak Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Ve Allah'ı sürekli anın ki dünyada ve ahirette kurtuluşa erebilesiniz. Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden birinizin baltasını ve iplerini alıp dağa giderek sırtına yüklendiği bir demet odunu getirip pazarda satması ve böylece Allah'ın onun kişilik ve onurunu koruması insanlardan bir şey dilenmesinden istediği verilse de verilmese de daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması herhangi bir kişiden dilenmesinden, o kişi ona istediğini verse de vermese de daha hayırlıdır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Davud aleyhisselam çok büyük maddi imkanlara ve güçlü bir siyasi otoriteye sahip olmasına rağmen demircilik yapardı. Geçimini demircilikle temin eder, alın teri ve el emeğiyle kazandığından başka bir şey yemezdi. Evet sayıdeğer dinleyenler yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zekeriya aleyhisselam marangozluk yapardı. Yani o da elinin emeğiyle geçinirdi. mikdam bin Madikarip radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da elinin emeğiyle geçinirdi. 60. Bab Cömert ve lütufkar davranmak Allah'a güvenerek hayır yollarında harcama yapmak konu ile ilgili Sebe suresi 39. ayette Rabbimiz buyuruyor de ki hiç kuşkusuz Rabbim dilediğine sınırsız nimetler bahşeder dilediğine de ölçülü ve idareli verir eğer öyleyse malınızı cömertçe harcamaktan korkmayın unutmayın ki Allah yolunda her ne harcarsanız o size bunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette kat kat fazlasıyla verecektir. Çünkü o rızık ve nimet verenlerin en hayırlısıdır. Bakara suresi ayet 272 ve 273'te Rabbimiz buyuruyor: "Ey iman edenler, iyilik namına yaptığınız her harcama aslında kendi faydanızadır. Çünkü siz Yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için harcama yapıyorsunuz. O halde şu müjde ile sevinin. Yaptığınız bütün iyilikler size tam olarak hem de kat kat fazlasıyla geri ödenecek ve kesinlikle haksızlığa uğratılmayacaksınız. Her ne iyilik yaparsanız Allah hepsini bilmektedir ve mükafatını da elbette verecektir. Konuyla ilgili Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ancak şu iki grup insan gıpta edilmeye, imrenilmeye layıktır. Biri Allah'ın kendisine bahşettiği malı mülkü yine onun yolunda harcayan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Yine Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün ashabına ''Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir? Yani hangi biriniz malının mülkünün elinden alınıp miras bırakacağı kişilere verilmesini arzu eder?'' diye sordu. Onlar da ''Ey Allah'ın Resulü elbette hepimize kendi malımız daha sevimlidir.'' Her insan doğal olarak malının kendisinde kalmasını ister dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kişinin Allah yolunda harcayarak ahirete gönderdiği kendisinin malı harcamayıp geriye bıraktığı ise mirasçının malıdır. Öyleyse malınızın sizinle birlikte ahirete intikal edip size ebedi hayatı kazandırmasını istiyorsanız ihtiyacınızdan fazlasını Allah yolunda harcayın. Evet saygıdeğer dinleyenler Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah için vereceğiniz yarım hurmayla bile olsa kendinizi cehennem ateşinden kuruyun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın elçisi insanların en cömerdiydi. Öyle ki peygamber aleyhisselam kendisinden bir şey istendiğinde asla yok demezdi.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 cimlik edenlerin malını yok et diye beddua eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhisselam şöyle demiştir. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: "Ey Adem oğulun, infak et ki sana infak edilsin." Evet, ey Adem oğlu infak et ki sana da infak edilsin. Yani benim yolumda malını harca ki ben de sana dünyada şeref ve zenginlik ahirette cennet vereyim. Abdullah bin Amr bin Elas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bir adam, Peygamber aleyhisselama, İslam'da kişiye sevap kazandıran en güzel davranış hangisidir diye sordu. Peygamberimiz, muhtaçlara, kimsesizlere ve misafirlere yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu. Yine Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kişiye kolayca sevap kazandıran kırk çeşit iyilik vardır ki bunların en üstünü birisine sağması için ödünç bir keçi vermektir. Kim sevabın umarak ve mükafatını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu kırk iyilikten birini yaparsa Allah bu sebeple onu cennete koyar. Ebu Umame radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Ademoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen, senin iyiliğine, vermeyip elinde tutman da kötülüğü nedir? Sana yetecek kadar mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Öyleyse ihtiyacından fazlasını Allah yolunda infak et ve harcamaya, Bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla, el açıp yardım dilenen değil, yardım eden kişi ol, unutma ki veren el alan elden üstündür. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor, bir gün Peygamber aleyhisselam İslam'ın yayılması için kendisinden dünya malı olarak ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen Saffan bin Ümeyye adındaki bir adama iki dağ arasını dolduran bir koyun sürüsü vermişti. Adam kabilesine dönünce arkadaşlar hemen Muhammed'e gidip Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan büyük ikram ve ihsanlarda bulunuyor demişti. Enes diyor ki peygamber aleyhisselamın ikramda bulunduğu bazı insanlar... Sırf dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat İslam'ı tanıdıktan kısa bir süre sonra Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli hale gelirdi. Ömer radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam bir gün aramızda ganimet malı dağıtıyordu. Ben ey Allah'ın Resulü kendilerine pay verdiğiniz şu insanlardan başkaları o mala daha layıktırlar dedim. Peygamber aleyhisselam doğru söylüyorsun fakat kalplerinde dünya malına karşı zaaf ve düşkünlük olan bu insanlar beni iki seçenekle karşı karşıya bıraktılar. Ya yüzsüzlük edip benden mal isteyecekler ve ben de o malı onlara vereceğim ya da istediklerini vermeyeceğim. Bu defa da cimri olmadığım halde beni cimrilikle suçlayacaklar. Böylece 3-5 kuruş işin gereksiz yere yakışıksız sözler söyleyerek günaha gelecekler. Ben de bunu engellemek için o maldan onlara da vereceğim buyurdu. Cübeyr bin Mu'tim radıyallahu anh anlatıyor. Huneyn savaşı dönüşü Peygamber aleyhisselam ile yürürken, bizimle birlikte düşmana karşı savaşmış olan bazı bedeviler, Peygamber aleyhisselamın yanına sokularak ganimet mallarından istediler. Hatta üzerine bindiği devesini ürküterek, onu dikenli bir ağaca doğru sıkıştırdılar. O sırada Peygamber aleyhisselamın cübbesi ağacın dallarına takıldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam devesini durdurdu ve cübbemi verin bana. Eğer şu gördüğünüz ağaçlar kadar hayvanım olsaydı onların tamamını aranızda paylaştırırdım. O zaman benim cimri, yalancı ve korkak olmadığımı görürdünüz buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun izzet ve şerefini arttırır. Her kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah onun derecesini yükseltir. Ebu Kepşe Amr bin saat El-En-Amir-En-Mari Radiyallahu an Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işitmiştir. Üç şey vardır ki onların doğruluğuna yemin ederek size bir söz söyleyeceğim. Onları iyi belleyin. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Bir kul haksızlığa uğrar da intikam almaya gücü yettiği halde affedip sabrederse Allah onun izzet ve şerefini arttırır. Kul fakir ve düşün olmadığı halde dilenmenin kapısını açarsa Allah da ona fakirliğin kapısını açar. Yahut buna benzer bir söz söyledi. Size bir söz daha söyleyeceğim onu da iyi belleyin. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir kul vardır ki Allah ona hem mal... Hem ilim vermiştir. O kendisine bahşedilen nimetler konusunda Rabbine karşı sorumluluk sahibidir. Akrabalarını görüp gözetir. Malında Allah için fakirlere muhtaçlara verilmesi gereken bir hak bulunduğunu bilir. Bu kişi en üst derecededir. Bir kul da vardır ki Allah ona ilim vermiş fakat mal vermemiştir. Bu kişi samimi bir niyetle eğer malım olsaydı ben de falan kimse gibi yapardım akrabama ve fakir fukariye yardım ederdim der. O da iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece bu ikisinin sevabı birbirine denk olur. Bir kul daha var ki Allah ona mal vermiş fakat ilim vermemiştir. O cahilliği yüzünden malını gelişi güzel harcar. Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmez, akrabasını da görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez bu kişi de en aşağı derecededir. Bir kul daha vardır ki Allah ona ne mal ne de ilim vermiştir. O kişi eğer malım olsaydı ben de falan kimse gibi yapardım fakir fukarayı gözetmez haram helal demeden yer içerdim der. O da kötü niyetinin karşılığını görür. Böylece bu son ikisinin günahı da birbirine denk olur. Evet saygıdeğer dinleyenler Ayşe radiyallahu enhe rivayet ediyor. Peygamber ve ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber aleyhisselam ondan geriye ne kaldı diye sordu. Ayşe sadece bir kürek kemiği kaldı gerisini dağıttık cevabını verdi. Bunun üzerine peygamberimiz demek ki kürek kemiği hariç hepsi ahirette bizim için duruyor dedi. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhın kızı Esma radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Esma'ya Allah için yapacağın iyilik ve ihsanları kısma yoksa Allah da sana yapacağı ikramları kısar demiştir. Bir başka rivayet şöyledir ihtiyacından fazlasını Allah yolunda harca onu fakir fukaradan esirgeme yoksa Allah da senden nimetlerini esirger Paranı yiyip saklama yoksa Allah da senden lütuf ve ihsanını saklar. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Cimri insanla cömert insanın ruh hali göğüsleri üzerine zırh giyilmiş iki kişinin durumuna benzer. Şöyle ki cömert olan kişi Allah için harcadıkça Üzerindeki zırh genişler ve ayak parmaklarını örtecek hatta ayak izlerini silecek kadar uzar. Cömert adam iyilik ve yardımseverlikten duyduğu huzurun ta parmak uçlarına kadar bütün vücudunu kapladığını hisseder. Cömertlik sayesinde görünür ve görünmez ayıplarının örtülmüş olmasından dolayı son derece mutlu olur. Cimriye gelince... O bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçerek onu sıkıştırmaya başlar. Zırhı genişletmek için ne kadar çalışsa da bunu bir türlü başaramaz. Cimlik duygularının baskısından kurtulup da iyilik yapamaz. Başkalarına da yardım etmiş olmanın huzur ve rahatlığını gönlünde yaşayamaz. Yine Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah helalden başkasını kabul etmez... ...Allah o sadakayı sağ eliyle yani razı olarak güzelce kabul eder... ...ve herhangi birinizin tayini büyütüp yetiştirdiği gibi... Onu sahibi adına özenle büyütüp yetiştirir. Nihayet o küçücük hurma büyüklüğündeki sadaka büyüye büyüye kocaman bir dağ kadar olur. Evet saygı değer dinleyenler yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Adamın biri kırlarda yürürken yağmur yüklü bir buluttan ey bulut! Git filanın bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine bulut hareket ederek suyunu kayalık bir yere boşalttı. Adam bir de baktı ki derelerden biri o suyun tamamını alıp bir yere doğru götürüyor. Sonra suyu takip etmeye başladı. Nihayet elindeki kürekle suyu oraya buraya çevirip bahçesini sulayan bir çiftçiyle ile karşılaştı ona ey Allah'ın kulu senin adın ne diye sordu çiftçi de adamın buluttan işittiği ismi söyledi ve adımı niçin sordun dedi o da ben şu suyu yağdıran buluttan senin ismin söylenerek filanın bahçesini sula diye bir ses işittim onun için soruyorum sen ne yapıyorsun ki böyle büyük bir lütfa nail oluyorsun dedi bahçe sahibi Madem sordun söyleyeyim. Ben bu bahçeden elde ettiğim ürünü hesap ederim. Üçte birini fakir fukaraya sadaka olarak dağıtır. Üçte birini çoluk çocuğumla yer içerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.